Çok kıymetli dostlar. Öncelikle özür diliyorum gecikme için. Hocam sizden de aynı şekilde. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Çok, Çok mutluyuz bu akşam sizi arılamaktan. Önder'in İmam Hatip Mezunları Derneği'nin çarşamba sohbetlerinin bu haftaki konuğu kıymetli Fatma Bayram hocamız. Fatma Hoca'yı Hoca ben ilk olarak 2006'da tanıdım. Bir yanadaki kamp yaptı bizimle. Birkaç sohbet yaptı sağ olsun. Sonra 2008 tarihinde tekrardan geldi. Viyana'daki İmam Hatip Mezunları Derneği'nin Viyana kolu olan Wonder'deki o zamanki kız öğrencileri yine bir e, sohbet kampı olmuştu. Beş derslik Hz. Yusuf e, suresinin, Hz. Yusuf kıssasının tefsirini yaptığımız bir sohbetti. Ee, şimdi o sohbet notlarını ben tekrardan okudum hocam bu akşam birlikte tekrardan sizden o sohbeti dinleyeceğimiz ya. için notları evet. tekrardan okudum onları ses kayıtları vardı birkaç sohbetin onları da tekrardan dinledim ee, sohbetlerden bir tanesine diyorsunuz ki dile getirilmemiş duygular hiç yaşanmamış gibidir Hı -hı. diyorsunuz ben bunu çok kullanırım, yani yıllardır çok kullanıma geldiği bir cümledir. Sonra bir baktım, ben sizden duymuşum aslında. Herkese birçok çok farklı cümlede, bir çok farklı görüş. Aa işte bunu da Fatma Bayram hocanın sohbetinde duymuşum, bunu da Fatma Bayram hocanın sohbetinde duymuşum diye. Ben hocam işte yaşanmamış gibi kalmasın diye ben de duygularımdan biraz bahsetmek istiyorum. Özellikle tekrardan da dinleyince bu şekilde benim için de çok güzel bir tekrar oldu. Çok istifade etmişiz o sohbetlerden. Zihin dünyamızın gelişmesinde, oturmasında, olgunlaşmasında. Hem benim hem o zamanki yaklaşık 200 tane kız öğrencinin ki şu anda her biri Türkiye'nin farklı yerlerinde akademik olsun, akademik olmayan olsun farklı görevler ifade ediyorlar çok kişiye dokunmuşsunuz Allah razı olsun yani dediğim gibi tekrardan dile getirmek istedim Rabbim vaktinizi değerlendirsin bire bin katsın Hepimizin hocam. Dünyada, hep beraber inşallah. Sağ olun hocam. Hem bu dünyada hem de öbür dünyada elini versin diyorum. Ben e, bugün sadece girizgahı yapmakla e, mükellefim. Hani herhangi bir benim sizin konuşmanıza, sohbetinize bir müdahalem olmayacak. Hazreti Yusuf Suresi o zaman o zamanlar da bize çok dokunmuştu. Öyle olunca ben tekrardan sizden dinlemeyi çok istedim. Siz de sağ olun vaktinizden feraget edip kabul ettiniz. ki işte yaklaşık bir, bir buçuk saat boyunca birazcık önünü açık sonunu açık bıraktık. Hı -hı. Zaten tekrardan e, Yusuf Suresi, Kız ...kıssasının ıı, tefsirinin dinleyeceğiz... ...merakla bekliyoruz... ...ben izninizle geri çekiliyorum ve sözü evet, size bırakıyorum hocam... ...evet hocam... ...çok teşekkür ederim... Ee, ...imam hatiplere her zaman bizim büyük bir gönül borcumuz var... Ee ilk düşünenlerden, hayal edenlerden, banilerinden, e, onları destekleyenlerden, onların ö, ö, öğrencilerinden, o okullara e, gönül veren herkesten Allah gani gani razı olsun. E, ve onların e, her gün, her konuda bir adım daha ileriye gitmesi için hepimize ne düşüyorsa e, yapmak durumundayız. E, bizden de işte e, konuşma isteniyor. E, ne mutlu, yani ne mutlu. Bu e, asla bir fedakarlık değil bizim için. Çok çok küçümsediğimiz bir görev, bir sorumluluk. Öyle düşünüyoruz. E, herkese ben de hayırlı akşamlar diliyorum. E, Hz. Yusuf kıssası Kur'an-ı Kerim'in kendi nitelendirmesiyle Ahsenül Kasas, yani bütün kıssaların en güzeli. allah Teala kendisi Yusuf kıssasına bu ismi veriyor. Ve e, nazil oluşu da tam Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mekkeliler tarafından muhasara altına alındığı Hazreti Hatice'nin ve Ebu Talib'in vefat ettiği hüzün yılına rastlıyor. Yani Peygamber Efendimiz'in bütün o peygamberlik görevi içerisinde belki de onun için dip kelimesi söylenmez ama hani en zor şartlarda olduğu bir dönemde nazil oluyor Yusuf Suresi. Ee, o yani ümitsizlik işte bir çıkış yolu arıyor Efendimiz bulamıyor kendisini destekleyen destekleyen hamisini kaybetmiş hamilerini kaybetmiş ee, işte bu Müslümanlar muhasara edilmiş açlık çekiyorlar, bebekler ölüyor, ticari muameleler yapılamıyor, nikahlar kıyılamıyor, bir mahallenin dışına çıkamıyorlar. Yani aklınıza gelebilecek fiziki, sosyal manevi, ruhi bütün sıkıntıların yaşandığı bir dönemde nazil oluyor Yusuf Suresi ve Kur'an'daki bütün kıssaların verdiği mesaj, ortak mesaj Efendimiz'e yalnız değilsindir. Yani tek bir cümleyle söyleyecek olursak sen sen bu yolda yalnız değilsin. İlk defa sana olmuyor. Yani bunlar çok klişe laflardır teselli ederken birbirimize söylediğimiz. Ama e, Kur'an-ı Kerim bunu kıssalar anlatarak yapıyor. Yani e, senden öncekilerin de başına geldi. Senden öncekiler de ee, küçümsendiler, alay edildiler, hakarete uğradılar. Ee, senden önce bu görevle görevlendirilenler aynı şekilde memleketlerinden kovuldular. İşte çok büyük e, aşağılamalara maruz kaldılar, düşmanlıklara maruz kaldılar. Ee, ayrıca işte sen herkesi hidayete erdiremeyeceksin. Bak işte Nuh Aleyhisselam şu kadar yıl uğraştı sadece küçük bir el yapımı gemiye veya bir bugün için büyüyecek bir kayık diyebileceğimiz. Bir gemiye sığacak bir bir avuç insan ona iman etmişti. İşte Hz. Musa'nın yaşadıkları hakeza yani bütün kıssalarda verilen ortak mesajdır bu hocam. Bir de e, Efendimiz'in tabii Efendimiz başta olmak üzere o günkü e, sahabeye çok büyük bir moral verdiği gibi Yusuf Suresi. Çünkü sonunda helak olmayan, sonunda iyilerin kazandığı, iyiliğin kazandığı, sonu da güzel biten çok hoş bir kıssadır gerçekten. Çünkü diğer kıssalara baktığımızda evet iyiler kurtuluyor ama bir toplum da helak oluyor yani. Bir felaket geliyor akabinde. Fakat Yusuf kıssasında böyle bir şey yok. Sonunda işte hep beraber mutlu oldular. Yani bir masal gibi bitiyor Yusuf kıssası. Ama o sure yani kısa anlatılırken orada Hazreti Yusuf'un duruşu her olay karşısında yani küçük bir çocukken işte ergenlik döneminde, delikanlılık döneminde, yetişkinlik döneminde ve ondan sonraki siyasi hayatında bütün o yani inanılmaz badriyeler biraz sonra sayacağım. Yani işte bir hikayede bir kıssada kaç tane duygu yaşanabilirse. Hemen hemen hepsini yaşıyoruz yani o kısa e, anlatılırken Yusuf kıssası. Ve bütün bunlarda onun o duruşu e, çok önemli ve bu yüzden de gençlerimize bilhassa çok anlatılması gerektiğini düşünüyorum. Yusuf kıssasının hepimizin hayatının her döneminde ihtiyacı var. Mesela ben şahsen e, kendi hayatımda yaşadığım imtihanlar, e, geçtiğim badireler veyahut da sıkıntılı dönemler söz konusu olduğunda en büyük desteği kıssalardan almışımdır hocam. Yani şöyle demişimdir hep kendi kendime. Yani Musa'ya oluyor da sana niye olmayacak? İşte Yusuf'a oluyor da Yakub'a oluyor da sana niye olmayacak? Nuh'a oluyor da sana niye olmayacak? Yani kıssaları bilmek, bütün detaylarıyla bilmek, günlük hayatı yaşarken hem maruz kaldığımız, nasıl diyelim yani kaderi maruz kaldığımız e, muameleleri e, kaldırabilmek için çok gerekli hem de e, o yani bize gelen e, etkiler karşısında en düzgün tepkiyi verebilmek için o anda bir rol modeline ihtiyacımız var yani Çünkü her zaman insan e, Evet ilkelerimiz neydi madde madde sayalım şimdi burada hangi ilkeye göre ben hareket edecektim diye böyle çok hani e, nasıl diyeyim e, akademik çok böyle ilmi düşünemeyebiliyor. Tam tersine işte böyle bir durumda Musa ne yapardı? Böyle bir bunun aynısı işte e, Meryem'e de olmuştu. O ne yaptı? Hani onları oradan hemen çıkarabilmek, bulup çıkarabilmek, günlük hayatı e, kaldır, kaldırmamıza, daha güzel ona tahammül etmemize ve orada en güzel bir tavrı sergilememize çok yardımcı olan bir husus. Efendimizin hayatında da bunun sayısız örnekleri var. Neyse ben girişi fazla uzatmayayım. Müsaadenizle hemen ben kendi notlarımı sizinle şöyle özet bir dosya hazırladım ama o özet dosya da 29 sayfa yani. <gülüyor> Bakalım nasıl halledebileceğiz. Benim tavsiyem az önce Ayşegül Hocama da söylemiştim. Bu akşam yapabildiğimiz kadarını yapıp sonrasını da dinleyicilerimizin kendi araştırmalarına, çalışmalarına, tefekkürlerine bırakmak veya başka zamanlarda başka dinleyicilerden çok daha detaylı bir şekilde dinlemek. Öyle diyelim. Efendim ne zaman indiğini söyledik. Efendim Peygamber Efendimiz'i teselli etmek için asıl hedefin o olduğunu ve bir sadece teselli değil ümit bahşetmek. Burası da çok önemli. Yani... Allah Teala'nın size bir şey vermek istiyorsa, Kur'an-ı Kerim'de bu beş on yerde geçen bir ifadedir. Allah size bir hayır vermek istiyorsa ona hiç kimse engel olamaz. Allah size bir şer vermek istiyorsa, sizi bir şerle imtihan etmek istiyorsa onu da hiç kimse engelleyemez. Bütün dünya sizin yanınızda olsa, sizi desteklese Allah'ın murad etmediği hiçbir şey sizin için olmaz. Bunu bunu bize çok güzel anlatan bir suredir. Bir de sizin şer sandığınızda hayır vardır, hayır sandığınızda şer vardır. Bunları da çok güzel anlatan bir sure, bir kıssa. Bütün bunları inşallah görmeye gayret edeceğiz. Ve hepimize büyük bir moral veren ve duruşumuzun sağlam olması için bizi destekleyen bir kıssa aynı zamanda Yusuf suresi. Ee, Hazreti Yusuf mil İsa'dan önce yani milattan önce 1400 yıllarında yaşıyor. Mısır'ın e, yüksek firavun bürokrasisi içinde yetenekleriyle giderek yükselen dönemin firavunu Akhenaton'u etkileyerek geniş çaplı dini siyasi reformlar yapılmasını sağlayan bir peygamber devlet adamı. Ee, tarihçiler daha doğrusunu bilir yani ben de işte o, onların metinlerinden aldığım bir kısa bilgiyi aktarayım. Sadece bu dönemde e, Mısır'da tek tanrı inancına ve o inanca yönelik e, yani firavunların tanrısal bir güç taşımadığına, Allah'ın kulu olduğuna hatta Akhenaton'un bile Allah'ın kulu anlamına geldiğini e, söylüyorlar e, dolayısıyla bunun da Hz. Yusuf'un hayatıyla o yaşadığı dönemle örtüşmesi sebebiyle bunun Hz. Yusuf'un etkisiyle olabileceğini söylüyorlar tarihçiler e, ve İsrailoğulları Hz. Yusuf döneminde Mısır'a yerleşiyorlar. Aradan e, geçen 200 yıl yaklaşık sanırım, iki yüzyıl süresince giderek köleleştiriliyorlar. E, çünkü Hazreti Yusuf'tan sonra bilhassa bu e, şeyin e, Mısır'daki din adamları sınıfının baskıları neticesinde sonraki firavunlar tekrar eski inanca dönüş yapıyorlar. Firavunların tanrısal e, güç taşıdığı inancına dönüş yapıyorlar. Burada da efendim din e, nasıl diyelim insanların e, uydurduğu dini inançlarla e, ekonomik ve siyaset arasındaki karşılıklı etkileşimin e, altını çizmemiz gerekiyor. Fakat e, bizim konumuzun dışında olduğu için hızla burayı geçiyoruz. Daha sonra işte İsrailoğulları içerisinden Hazreti Musa geliyor. E, onun kısası da başlı başına Kur'an-ı Kerim'de belki de en çok anlatılan, en çok e, ismi geçen peygamber Hazreti Musa, efendim büyük bir mücadeleyle İsrailoğulları'nı Mısır'dan çıkararak biliyorsunuz tekrar Arzı ı mevuda götürüyor. Ee, bu kısa e, arkadaşlar kuyudan saraya yükselişin hikayesidir aslında ama önce kıssayla ilgili ileride gelecek fakat orada geçeriz söylemeyiz şimdi hemen söyleyeyim kıssa kelimesiyle ilgili bir iki bir şey söylemem lazım kıssayı hikayeden ayıran en önemli özellik hikayenin kurgusal olması kıssanın ise gerçek olaylara dayanmasıdır yani gerçek olayların hikayesi olmasıdır. Çünkü kıssa kelimesi bir şeyin izini adım adım takip etmek demektir. Yani bu olay bize anlatılırken sadece bir hikaye olsun, bir örnek olsun diye anlatılmıyor. Aynı zamanda adım adım izlememiz için bize e, bütün tarihi e, olay, yani tarihin e, Hazreti Adem'den peygamberimize gelene kadar geçen bütün o süre içerisinde Allah Teala'nın bize anlatmak istediği, Örneklerin seçilmesi, seçilmiş haldir kıssalar. İnşallah doğru cümle kurmuşumdur. Yani şunu demek istiyorum. E, tarihte prototip olacak. Zaman değişse de, şartlar değişse de, coğrafya değişse de, özü değişmeyecek ve her yeni gelen insanın, yeni gelen neslin ihtiyacı olacak rol modellerinin barındırıldığı e, olayları seçerek bize anlatmıştır allah Teala. İşte mesela siz Hazreti Adem kıssasındaki hangi olayın bugün için artık bir örnek teşkil etmeyeceğini söyleyebilirsiniz. Hazreti Nuh'daki, işte Hazreti Meryem'deki dediğim gibi hepsi böyle kıssaların. Bu örneklik meselesi kıssalarda hakikaten son derece önemli. Bir de benim acizane kanaatim, Kur'an ile ilgili yazılmış akademik metinler var, oralara bakabilirler izleyiciler. Kıssalar konusunda benim acizane kanaatim şu, ben Kur'an-ı Kerim'i, Okuduğumda tabi ki orada bize inanç ilkelerini anlatan, ahlaki ilkeleri anlatan, işte ibadetlerle ilgili, sosyal e, ilişkilerle ilgili, ekonomiyle ilgili, evlilikle ilgili, insan ilişkileriyle ilgili e, kuralları anlatan, Allah'ın bizden taleplerini ve yasaklarını anlatan e, kısımları var. Yani ahkam dediğimiz kısımlar var. İnanç, ibadet ve ahkamla ilgili kısımlar var. Bu kısımlar Kur'an-ı Kerim'de çok küçük bir yer kaplıyor. Ama inancı da katarsak hani bayağı bir yer kaplıyor. Özellikle ahkam kısmı çok küçük bir yer kaplıyor. Geri kalan neredeyse Kur'an-ı Kerim'in yarısı ve çok mücmel bir kitap olmasına rağmen Kur'an-ı Kerim. Neredeyse yarısı kıssalardan bahsediyor. Neden bu kadar geniş bir yer ayırıyor allah Teala kıssalara ve tekrar ediyor mesela? Bazı yerlerde tekrar aynı yeri tekrar anlatıyor. Çünkü o, o bağlamda o, o kıssanın o kısmının yeni bir e, örnekliği var. Yeniden yeniden yorumlanması gerekiyor o çerçeve içerisinde. E, acizane kanaatim hocam e, ben e, Kur'an'ın kıssalar dışında kalan e, bilgilerinin ahkamının Uygulanırsa ne olur, uygulanmazsa ne olur örnekler üzerinden anlatılması olarak görüyorum kıssaları. E, ve uygulanabilir olduğunu yani bu kitabın töpik olmadığını ve uygulanmadığında toplumları nereye götürdüğünü, bu dünyada veya ahirette bizi ne gibi sonuçlar beklediğini örneklerle göstermesi demektir kıssalar Cenab-ı Hakk'ın. Bir de e, şöyle bir e, nasıl diyelim? pedagojik faydası var bildiğiniz gibi Kur'an-ı Kerim bütün insanlığa hitap eden bir kitap ve bu insanlığın içerisinde okur, yazar, entelektüel, düşünür, işte hikmet ehli insanlar çok küçük bir azınlık bu insanlığın içinde çok büyük bir azınlık yani şey anlamda teknik anlamda okur, yazar değil ilkokul mezunu olabilir ama okumuyor yani okumuyor, düşünmüyor, yazmıyor Dolayısıyla bu insanların da e, hidayet üzere olması lazım. Bu insanların da sıratı müstakim üzere olması lazım. Ve toplumların dünyaya baktığımızda çoğunluğunu da bu insanlar oluşturduğu için onların hidayeti, onların ahlakı, onların takvası aslında toplumun selameti açısından son derece hayati önem taşıyor. İşte kıssalar e, ve bunu bizim e, geçmişteki nasıl diyelim toplum önderlerimiz alimlerimiz, edebiyatçılarımız işte vaizlerimiz çok güzel uyarlamışlar halk hikayeleriyle destanlarla besleyerek Kur'an'daki kıssaları küçük küçük parçalayıp böyle anlatarak efendim topluma yani o okur yazar olmayan insanlara bu ilkeleri işte dürüst olursan ne olur çalışkan olursan ne olur tembel olursan ne olur bu ilkeleri topluma kıssalar yoluyla kazandırmışlar o ahlakı Rabbimizin bir de böyle bir muradı olduğunu düşünüyorum. Bugün mesela bunun karşılığının e, romanlar, hikayeler... Ve özellikle de sinema olduğunu düşünüyorum. Yani bugün insanlar bunlar yoluyla mesela çok daha e, mesajları e, çok daha etkili bir, çekim, bir şekilde ulaştırıyorsunuz. Ve bir, o bir hikaye dinlediğini zannediyor. Bir e, olay e, öğrendiğini, bir olayı takip ettiğini zannediyor. Ama siz ona vermek istediğiniz mesajı o e, sinema içerisinde, o film içerisinde, o roman içerisinde en etkili bir şekilde yani onunla ilgili bir felsefi metin okumuş olsaydı bu kadar etkilenmeyecekti çünkü içine duygu katıyorsunuz yani bir bilginin içine duygu katıldığı zaman o bilgi daha e, savunmasız bir şekilde içselleştiriliyor yani mesela ne yapıyorsunuz ne yapıyorlar e, diyelim ki sizin ahlaki açıdan inanç inancınız açısından asla desteklemeyeceğiniz bir insan tipini bir ahlaki karakteri e, çok güzel yüzlü Birisine oynatıyorlar ve ona film boyunca hep haksızlıklar yapılıyor mesela ve siz bir bakıyorsunuz ki yani ben kendimi yakalıyorum bu, bu durumda bir bakıyorum ki ya buna da çok yazık ya işte bu da yani niye böyle yapıyor herkes buna bu filmin sonunda bu kişi mutlu olsun yani onu iste, ister durumda buluyorsunuz kendinizi dolayısıyla bu hikayenin yani mesajı bir ile vermenin ne kadar etkili olduğunun örneği bugün işte dediğim gibi sinema. Bu kısada neler var mesela bakmışlar müfessirler, kıskançlık, haset, yalnızlık, gariplik, aşk, hırs, entrika, ihanet, dürüstlük, erdem, akıl, maharet, iyi kötü mücadelesi bunların yani hepsini Birkaç sayfa içerisinde Cenab-ı Hak bize anlatıyor. Yusuf'un etrafında dönen bu olaylar anlatılırken sık sık Yusuf'un duruşu, yani olayın baş kahramanı Hazreti Yusuf, e, onun duruşu öne çıkarılıyor. Çünkü Kur'an'da kıssa anlatılırken amaç hikaye anlatmak değildir. Tarihi bilgi vermek de değildir. Bu yüzden de mesela çoğu hikayede isim geçmez, yer bilgisi geçmez, zaman bilgisi geçmez olmalıdır. E, Hikayenin mesajından yani kıssanın mesajından uzaklaşmamız ve merakımızın başka taraflara kayması böylece engellenmiş olur ve bu klasanın bir özelliği e, tabii daha sonra Hazreti Süleyman örneği de var ama tarihte ilk kez bir peygamberi bir devletin yönetiminde görüyoruz. Hazreti Süleyman'dan farklı olarak Hazreti Yusuf kendisine ait olmayan bir devlet. Yani aslında bir şirk devleti içerisinde yani e, gayri e, e, İslami bir devletin içerisinde alt kademede bir rol alıyor. Yani e, biz hep Mısır'a sultan oldu Yusuf falan diyoruz ama yani sonuçta en tepedeki kişi değildi. Hani bildiğimiz kadarıyla bugünkü karşılığı Maliye Bakanı olan bir düzeydeydi Hazreti Yusuf. Dolayısıyla Hazreti Yusuf'un bu yönetime gelişi, o yönetimi nasıl yürüttüğü meselesi İslam siyaset felsefesi açısından da son derece önemli. Mesela burada işte Müslüman olmayan bir devletin personeli olarak veya bir elemanı olarak çalışabilir misiniz? Konusu hep Hz. Yusuf örnek verilerek eğer kimseye zulmetmiyorsanız hani şey yapmıyorsanız yaptığınız iş yani bir kötülük içermiyorsa çalışabileceğiniz mesela Hz. Yusuf'tan yola çıkarak fetva verilir genelde Hz. Yakup'a kısaca değinelim Hz. İbrahim'in torunu sakın oğlu Yakup. Arkadaşlar, 12 on, on tane oğlu var, 4 tane eşi var. Hazreti Yakup'un bunlardan bir tanesinde oluyor Yusuf ve Bünyamin. Diğer oğulları farklı iki hanımdan, dört tanesi bir hanımdan, e, diğerleri diğer hanımlarından. E, Hazreti Yakup'un e, efendim e, Kur'an-ı Kerim'de sürekli sabırla. Geçtiğini göreceğiz. Yani bu, bu kısa boyunca onun da müthiş, onun duruşu da çok önemli. Bir ebeveyn olarak, yani evlat evlatlarının şöyle diyelim, bir tanesi ne çok büyük haksızlık yapıyor yapılıyor, haksızlık yapanlar, diğer evlatlar, bir de geride kalan bir Bünyamin var. Bütün bunlar arasındaki dengeyi nasıl yürüttüğünü e, inanılmaz bir örnektir. Yani e, kendine hakim. Asla duygularıyla hareket etmeyen sadece e, nefsiyle diyelim yani hareket etmeyen e, ilkesel her zaman duruşu çok ilkesel e, bir baba örneği Hazreti Yakup Kur'an-ı Kerim'de bu sure içerisinde. Efendim benim tavsiyem şimdi böyle bu notlar böyle şey değil, bilimsel notlar değil. Ben bu sureyi anlatırken yıllar içerisinde aldığım notlar, bazıları hatta yarım kalmış cümleler şeklinde. Sure boyunca Hz. Yusuf'a verilen lütufların ondaki hangi özelliklerden dolayı verildiğine dikkat etmeyi tavsiye ediyorum bu sureyi okuyacaklara en başta. Yani mesela Cenab-ı Hak diyor ki biz ona şunu verdik çünkü o şöyle biriydi diyor. O çünkülere çok dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bana sorarsanız Yusuf kısası dışında Kur'an-ı Kerim'in diğer yerlerinde de nerede çünkü geçiyorsa mehalde aslında çünkü hani ve innehu işte filan diye çeşitli kalıplarda gelir Arapça kelimelerde. Ama işte meallerde biz onu çünkü diye karşılamışız, karşılamışlar mealleri yazanlar. Efendim o çünkü'yı gördüğünüzde iki kere dikkat edin. Nedir bu biliyor musunuz? Her çünkü Allah katındaki sebep-sonuç ilişkisini bize anlat verir. Ee, Allah katındaki sebep-sonuç ilişkisini biz kendi aklımızla bulmamız imkansızdır. Çünkü bizim aklımız, haşa yani söylemeye gerek yok ama Allah'ın ilmini kuşatamayacağı için onun, e, onun e, nasıl diyelim, davranışlarındaki, fiillerindeki, tercihlerindeki, hükümlerindeki hikmeti bizim aklımız kuşatamayacağı için onun vereceği bilgiye biz muhtaçız. Yani Allah diyecek diyor ki mesela ben işte şurada şöyle davrandım çünkü siz böyle yaptınız. İşte onlar böyle yaptılar. Bunun üzerine Allah da şöyle yaptı. Yani Kur'an-ı Kerim'de bunlar nerede geçiyorsa buna çok dikkat edelim. Çünkü bunu kavradığımız zaman neyi kavramış oluyoruz? Yani ben nasıl yaşadığımda Allah'ın yardımını çekerim nasıl yaşadığımda gazabını çekerim yani Allah katında ben şu davranışımla şu tercihimle şu seçimimle nasıl bir yola girmiş oluyorum bunu bize veren kısımdır yani o çünküler bu yüzden çünkülere çok dikkat etmeniz gerektiğini hepimizin yani düşünüyorum bir de Esma-i Hüsna çalışan birisi olarak kendi gücü miktarınca Efendim Kur'an-ı Kerim'de bir konu anlatılırken hangi e, ayetin sonunda hangi o Esma-i hangisinin geldiğine de dikkat etmenizi e, tavsiye ediyorum bir kardeşiniz olarak. Çünkü e, acizane kanaatim e, bir ayet mesela Ali men Hakima diye bitiyorsa o ayetin içeriğini sizin başarabilmeniz için ilim ve hikmete ihtiyacınız olduğunu gösteriyor. Mesela bir ayet semi ve basir ifadeleriyle bitiyorsa onu başarabilmeniz için sizin biraz kulağınızı, gözünüzü açmanız gerektiğini anlıyorsunuz. Yani ben böyle düşünüyorum. Bu anlatılan her ayetten sonra hangi isimle bitiyor? Tabii bu akşam biz bunu buna hiç giremeyeceğiz ama bunlar benim size tavsiyem. Şimdi arkadaşlar nasıl başlıyor? Kurufu mukatta ile başlıyor. Ona girmeyelim hiç ee, efendim ve hemen hemen her sure başlarken e, adeta bize şunu der: Siz nasıl bir şey okuduğunuzun farkında mısınız? Mesela burada da diyor ki tilke Ayatül Kitabil Mübin. Şimdi şu okuyacaklarımız var ya diyor. Bu Mübin bir kitabın e, açık seçik kitabın ayetlerini okuyorsunuz siz diyor. E, yani ne, ne okuduğunu bil anlamında. Onu da geçiyorum arkadaşlar. E, bunlar giriş cümleleri ve Kur'an-ı Kerim'in Arapça oluşuna bir vurgu var burada. Biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Efendim umulur ki e, siz onu anlarsınız. Kur'an-ı Kerim'in Arapça oluşuyla ilgili de konuşurum ben genelde Yusuf suresini anlatırken hani böyle bir saati falan ona ayırırım ama onu da şimdi geçiyorum. Efendim işte burada ahsen Kasas kelimesi üçüncü ayette geçiyor. Kasas. Biz sana kıssaların en güzelini anlatıyoruz diyor gerçek şu ki senin bunda, daha önce senin bundan hiç haberin yoktu diyor. Kendisinden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. kendisinden yaklaşık 1800-2000 sene önce. 2000 sene önce evet. Olmuş bir olayı anlatıyor. E, Yusuf kıssasını yani Yusuf suresini okumaya başlaması bu demek ve kendisi hiçbir eğitim almamış okur yazar değil biliyorsunuz bu da hani tartışılıyor bazılarınca daha çok müsteşlikler onun e, aslında okur yazar olduğunu söylüyorlar çünkü bunları başkalarından öğrendi falan dedikleri için. Ee, ama tarihten çeşitli deliller var onun okur yazar olmadığına dair ve e, efendimizin peygamberliğinin önemli delillerinden birisi de o güne kadar hiçbir e, kitapta bu kadar detaylı bir şekilde anlatılmayan Yusuf kısasını böyle detaylı ve peş peşe sıralı bir şekilde bir arada. Bir de Kur'an kıssaları içinde sadece Yusuf kıssası hepsi bir arada ve olay örgüsü içerisinde anlatılmıştır. Mesela Musa'nın kıssasını anlatacak Cenab-ı Hak bir yerde sonunu anlatır, bir yerde başını anlatır, daha ileride ortasını anlatır böyle parça parçadır. Hazreti Adem kıssası bile öyledir ama sadece Yusuf kıssası baştan başlayıp sona kadar devam eder hep ve hepsi bir aradır. Kıssa kelimesini konuştuğumuz için onu geçiyorum onunla ilgili bilgileri. Arkadaşlar ve e, başlıyor kısa. Birinci bölüm Hazreti Yusuf'un çocukken gördüğü rüya ile başlıyor arkadaşlar. Şimdi e, babasına diyor ki babacığım ben rüyamda metinleri ayet metinlerini okumayacağım vakit sınırlı olduğu için. Ben rüyamda on bir yıldızla güneşi ve ayı bana secde ederken gördüm. Diyor. Şimdi arkadaşlar. Burada çok ciddi bir konu var işte buradan başlıyoruz biz Ayşegül Hocam'ın hani o hoşuna giden kısımlar. Çocuklarınızdan şimdi aramızda herhalde ebeveynler daha yüksek sayıdadır. Çocuklarınızdan bir tanesi diğerlerine göre daha üstün nitelikleri olduğunda bu durumu hayatınız boyunca nasıl idare edeceksiniz? Şimdi kendimden örnek vermeyeyim çünkü bu kapalı bir topluluk değil yani ve yayında kalacak sonuçta. Dolayısıyla çok böyle günlük hayattan örnekler vermeyeyim müsaade ederseniz. Arkadaşlar üstün nitelikli bir çocuk yani üstün nitelik burada mesela üstün nitelik deyince hemen deha geliyor aklımıza değil mi bugün? Çünkü bugün nitelik deyince biz zekaya bakıyoruz yani bu zekanın tek nitelik gibi tek üstünlük aracı gibi görülmesi de ayrı bir problem. Neyse onu geçelim. Efendim ahlaki bir üstünlük veya işte kapasitesiyle ilgili ruhi, manevi, tabii içinde zeka da var. Çünkü peygamberlerin beş tane özelliği var, ortak vasıf var. Bunlardan birisi de yaşadıkları çağın en zeki insanı olmalarıdır. fetanettir yani. Çünkü siz kendinizden daha zeki insanlara nasıl hitap edebilirsiniz ki? Nasıl anlatabilirsiniz yani bir şeyi anlatırken? Yarı yolda kalırsınız. Dolayısıyla yaşadıkları çağın hitap ettikleri insanların en zekisidir peygamberler. Fetanet o demek. Tabii ki zekidir de ama her anlamda ahlaki açıdan, işte ilişkileri bakımından, fiziksel güzelliği, Yusuf'un güzelliğini bir düşünün. Yani ben şimdi torunlarım var, onu bakıyorum yani bebekleri severken fiziksel özellikleriyle seviyoruz çoğu zaman. Bunun yanlış olduğunu bile bile yani. Neyse. Ee, çeşitli sebeplerle çocuklarınızdan birisi diğerlerinden birkaç gömlek üstün. Bunu nasıl idare edeceksiniz? Küçükken nasıl idare edeceksiniz? Onlar birbirlerini kıskanmaya başladığında nasıl idare edeceksiniz? Ee, biz genelde böyle biri daha üstün olduğunda diğerlerine çok acırız. Mi hocam, Ayşegül Hocam katılıyor musunuz bilmiyorum. Yani diğerle yani yazık ya ötekilere falan. Aslında ben üstün nitelikli o çocuğa da çok yazık edildiğini düşünüyorum ailelerde. Çünkü eğer zeki ise ve e, kavrayışı yüksekse, sadece akademik zekadan bahsetmiyorum yani ilişkilere dair zekadan da bahsediyorum. E, ne yapıyor biliyor musunuz? Kendisini bastırıyor. Yani. Öyle biri değilmiş gibi davranmaya başlıyor. Kardeşleri kendisini kötü hissetmesin diye. Ve sürekli e, frene basıyor hayatında. Veyahut da e, basamadığı zamanlar oluyor tabii. İster istemez o şeyin ortaya çıktığı, o yeteneğin veya kapasitenin ortaya çıktığı durumlar oluyor. Onun sevincini yaşayamıyor. Onun e, Yani onu daha ileriye götürecek ...motivasyonu olmuyor. Çünkü e, geride bırakmak istemiyor yanındakileri. Dolayısıyla bu çok ciddi bir mesele yani. E, kardeşlerden biri daha üstün nitelikliyse onu bastırmadan e, veya diğerlerinin yükünü ona yüklemek bir de böyle şey var. Böyle yapılar var ailelerde. Efendim, diğerlerinin yükünü ona yüklemeden, diğerlerine kendilerini kötü hissettirmeden bu durumu idare etmek gerçekten çok büyük bir dikkat, çok büyük bir özen. Hatta bana sorarsanız dikkat ve özen yetmez. Yardım alınması gereken bir durum yani. Bir de... Tabii burada e, şunu da konuşmamız gerekiyor. Yani sadece bu ayetle bu akşam bitebilir Ayşegül Hocam. E, bir, bir de burada şunu da konuşmamız gerekiyor. E, bu üstün nitelikler yani insanların taşıdığı üstün nitelikler e, sonradan mı kazanılır? Doğuştan mı gelir? Bu çok ciddi bir tartışma pedagojide, psikolojide. E, ben e, o tartışmaya hiç girmiyorum giremem de zaten akademik anlamda ama kendi tercihimi söyleyeyim şu anda söz sahibi yani mikrofon kendisine uzatılmış kişi olarak efendim ben e, temelde doğuştan geldiğini düşünüyorum e, en azından bir kapasite olarak yani işlenirse ilerler işlenmezse işte başka şeylere dönüşür mesela işlenmeyen potansiyelin insanı hasta edeceğini düşünüyorum. Yani psikolojik olarak veya fiziksel olarak. Yani şey gibi, içinizde bir barajın kapaklarını kapatıyorsunuz ama baraja devamlı su geliyor. Devamlı su geliyor. Yani bu ne olur? Patlar o baraj. İşte onun gibi olacağını düşünüyorum. işlenmeyen kapasitenin. Bir defa doğuştan geldiğini, mesela zeka işte veya ne bileyim... Dışa dönüklük, içe dönüklük işte veya başka özellikler. Yani eğitim eğitimciler çok kızıyor benim bu sözlerime ama elbette eğitim bunu işleyen, zenginleştiren, geliştiren, anlamlı hale getiren, anlamlı bir şekilde kullanılmasına yardım eden çok önemli bir araç. Ama vermeyince Mabut Neyles'in Mahmut olduğunu düşünüyorum yani onun doğru olduğunu düşünüyorum. O zaman eğer bunlar doğuştansa yapmamız gereken ne? Nisa Suresi 32. ayet beni çok etkiler bu konuda ve herkese de söylüyorum diyor ki e, orada Rabbimiz velate temen ne maafat dalallahu bihi ba ala bad Allah'ın sizi birbirinize üstün kıldığı şeyleri temenni etmeyin. Yani Ayşegül hocam. Daha çalışkan, daha disiplinli, daha hızlı ilerliyor, işte e, daha iyi organize oluyor ve bu konuda be özel becerileri var e, vesaire vesaire. Yani Ay ya niye işte Ayşegül Hoca öyle, ben niye yapamadım falan böyle yapmayın diyor allah Teala. Çünkü o ona verilmiş bir meziyet. Peki o zaman böyle yapmayacağız ama Ayşegül Hoca böyle hala yetenekli biri olarak işte karşımda duruyor ne olacak? E onu temenni etmeyeceksem yani temenni burada tabi olmayacak dilekler demek yoksa insanın kendisine hedef koyması falan değil hedef koyarız tabi ama olmayacak bir şekilde bir başkasının yerine geçme mesela erkek gibi olsaydı ben de erkek olsaydım ah bir erkek olsaydım falan bunu yapmayın diyor o zaman ne olacak mesela ben kendi çocuklarıma söylediğim bir şey söyleyeyim insanın Yakın çevresinde özellikle kardeşler, kuzenler işte yakın arkadaşlar arasında nitelikli insanların olmasının kendisini ne kadar zenginleştireceğine odaklanması gerekiyor insan. Yani benim bir sağlık sorunum olduğunda telefon rehberimi açtığımda 10 tane doktor arkadaşım varsa, hem de ben bazen gençlere öyle diyorum lütfen her biriniz ayrı branşta okuyun ben yaşlanacağım kiminiz bacağıma bakacak kiminiz gözüme bakacak kiminiz aklıma bakacak falan diyorum yani farklı farklı alanlardan şimdi ben hem nörolog hem psikolog hem fizyoterapist işte hem şu hem bu olamayacağıma göre bu insan bu konuda çok iyi olan insanlardan ne kadar çok kişiyi tanıyorsam o kadar zengin bir e, hayat yaşayacağım, o kadar müreffeh bir hayat yaşayacağım demektir. Onun için yakın, bizim küçük yaştan itibaren çocuklarımıza bunu öğretmemiz gerekiyor. Yakınlarımızın e, becerileri, e, kabiliyetleri, donanımları, Allah verdisi olan, mesela servet, birisi yani servetin içine doğuyor, öbürü hayatı boyunca. Anasından babasından devraldığı aldığı borçları ödüyor veya hatta hayatı boyunca iki yakasını bir araya getiremiyor şimdi benim mesela ne kadar işte e, her şeye gücü yeten olabildiğince ekonomik e, sorunu olmayan arkadaşlarım, kuzenlerim, akrabalarım varsa benim hayatım o kadar rahat olmaz mı? Yani buna odaklanmamız gerekiyor. Bu üstün nitelikler en azından e, bir tohum olarak, bir kapasite olarak bize Allah tarafından verilmiştir veya verilmemiştir. Bu konuda yapacağımız tek şey razı olmaktır. Yani bu taksimata razı olmaktır arkadaşlar. Onunla barışmaktır. İşte Yusuf'un kardeşleri barışamadıkları için, onu temenni ettikleri için, çünkü Yusuf çok sevimli, çok seviliyor. Halaları, işte başka olaylar da var yani Yusuf'un hayatında. Sadece burada anlatılanlar değil. Herkes bende kalsın, Yusuf bende kalsın falan diyor. Efendim e, dolayısıyla onu e, hem o Yusuf'un e, sahip olduğu o meziyeti, elde etmek istediler hem de bunu saçma bir yolla yani onu yok ederek onu, yani onu aşağı çekerek elde etmek istediler şimdi orası gelecek ama yeri gelmişken söyleyeyim diyelim ki ben işte Ayşegül Hocam gibi olmak istiyorum onun bulunduğu mevkiyi konumu e, çok istiyorum temenni ediyorum ne yapmam gerekiyor arkadaşlar yapmam gereken şey çalışmaktır çalışmaktır yani Birisi gibi olmak istiyorsan onda var olan özellikler neyse o özellikleri sen elde edene kadar çalışmandır. Ama Yusuf'un kardeşleri nasıl elde etmek istiyorlar bunu? O kişiyi yok ederek elde etmek istiyorlar. Yani ben çalışmayayım fakat diğerleri tembel olsun. Herkes tembel olursa tabii ki ben en çalışkan olurum. E, Yusuf'u ortadan kaldırırsak kimi sevecekler bizi sevecekler. Böyle zannediyorlar. Onu o sevgi meselesini orada konuşuruz. Burada tabii annelerin farklı olması meselesi var. Ee, acaba hani Yusuf ve Bünyamin ikisi de çok seçkin e, kişiler olarak karakterler olarak öne çıktığı için çocukların karakterlerinde annelerin e, bariz etkisine burada bir e, şey var mı? Bir temas yapabilir miyiz? Tabii biz bunu geçiyoruz. Çünkü doğrudan ayetlerde ele alınmadığı için ama yine de bir düşünelim diye oraya bir Soru işareti veya ünlem işareti koyalım. Bir de Habil-Kabil örneği meselesi var. Bu arkadaşlar kardeşlik ilişkisi tabii şöyle diyelim sadece kardeşlik değil. Anne, baba ve kardeşlerle yani o çekirdek ailemizle kurduğumuz ilişki hayatın bir dönemine gelince içinden sıyrılıp çıktığımız ve bir daha bizi etkilemeyecek ilişki biçimi değil. Yani mesela bir arkadaşınızla yollarınız ayrılır. İlkokulda arkadaşsınızdır ama sonra bir daha hiç görüşmezsiniz. Ortaokulda arkadaştır ama sonra bir daha hiç görüşmezsiniz. Ama ailenizle görüşmeseniz bile ki öyle örnekler var. Bilhassa edebiyatta anlatılıyor işte psikolojide böyle örnekler var. Bir de bize fetvada gelen sorulardan biliyoruz yani bu örnekleri. Mesela 30 yıl görüşmeseniz bile kardeşleriniz sizi etkilemeye devam ediyor. Kardeşlerinizle ilişkiniz, anne babanızla ilişkiniz, hayatınız boyunca mesela şey bugün hatta onu düşündüm zihnimde Yusuf suresi dönüp duruyordu akşam anlatacağım diye. şeyin İbni Haldun'un bir sözü var ya coğrafya kaderdir diyor. Ben de o coğrafyanın bildiğimiz dünyevi coğrafyadan çok aslında ailenin oluşturduğu o manevi coğrafya olduğunu düşünüyorum. Yani aileniz kaderiniz kaderinizi belirliyor nasıl bir ailede doğduğunuz ve oradaki ilişki yapıları e, bu bakımdan e, kardeşlerle ilişki çok in, e, inanılmaz etkili tabii onları anne baba biraz inşa ediyor ama her zaman da anne baba da e, kabahat bulamayız işte Yakup gibi bir baba var mesela burada Habil ve Kabil örneğinde Adem gibi bir baba var ee, daha ilk peygamber yani insanoğlu ne kadar bozulmuş olabilir ki daha yani hemen kardeş kardeşi öldürüyor <gülüyor> yani düşünün ee, dolayısıyla bu insanın içindeki rekabet duygusu kıskançlık duygusu ama mesela sonra Kabil'in Habil'i öldürüp arkasından da cesedi ortada kalınca üzülmesi ya dünya gep, gep geniş o zaman yani hiçbir yerde insan git başka tarafa kardeşin de orada çürüsün koksun ne, ne olursa olsun yani ölmüş zaten ama onu yapmıyor biliyorsunuz yani bir taraftan da gömüyor hani o yüzden kardeş kardeşin etini yemiş kemiğini saklamış derler benim kardeşimin kemikleri falan diye. Dolayısıyla bu ilişkiler öyle kesilip atmakla bitecek ilişkiler değil. İşte görüşmeyi veririm diyecekle bitecek ilişkiler değil. Ee, onlarla görüşmemeniz de sizi şekillendiriyor. Ee, kavganız da sizi şekillendiriyor. Barışınız da sizi şekillendiriyor. Dolayısıyla ha bir de şu var. Mesela hocam İslam ahlakında, hukukunda aileyi red yok biliyorsunuz değil mi? Yani ben gideceğim, mahkemeye vereceğim ve işte babamı reddedeceğim, evladımı reddedeceğim mesela. Böyle bir şey yok İslam hukukunda. E, hatta aileyle ilişkiyi kesmek, bırakın aileyi, o çekirdek aileyi yakın akrabalarla, yani sizinle kan bağı olan yakın akrabalarla ilişkinizi kesmeniz büyük günahlar arasında sayılıyor. Ve şiddetli hadisler var, akrabalarla ilişkiyi kesmekle ilgili. Kur'an Kerim'de 10 emir dediğimiz hani o 7-8-10 emrin sayıldığı bölümlerde hep akrabalarla ilişki, ana babayla ilişki zikrediliyor. E, dolayısıyla bu yani çok esaslı bir yeri var bunun da sebebini şöyle düşünüyorum e, yine başta söylediğim gibi o kardeş hani seçkin e, karakteri olana razı olmak yani sana o verilmemiş ona verilmiş buna razı olmak ne kadar bizim için bir kemal bir olgunluksa ailemizle barışık olmak da öyle barışıktan kastın zihnen ya bu niye benim babam bu olmuş niye benim kardeşim bu olmuş demeden çünkü o aileyi ve o akrabaları size Allah seçti. Yani oradaki rıza, oradaki hani o temenni etmeyin dedi ya ayette. O temenni etmeyiş, o teslimiyet Allah'ın takdirine olan rızadır. Allah'ın takdirine olan teslimiyettir. Ve e, hani buraya girmeyelim ama takdir edilen şey mutlaka bizim için hayırlıdır. Şimdi Yusuf, Yusuf rüyasını anlatıyor. Ee, arkadaşlar ne diyor Hazreti Yakup rüya var burada rüya bahsi var bunu geçelim ee, rüyaların eşitleri işte yorumları falan e, meselesi var onu geçelim ee, okumak isteyenler gerçekten epey bir metin var rüyalarla ilgili ee, bilhassa bu Hayrettin Kara hocanın hem konferansları var hem onların bir zamanlar çıkardığı başka diye bir dergi vardı. Şimdi piyasada yok ama ben onun birkaç sayısını satın almıştım. Bir tanesi de Rüya. Sırf kocaman bir dergi yani. Rüya'dan bahsediyor. oralara bakabilirsiniz. Yalnız şu kadarını söyleyeyim ki Rüya arkadaşlar Ra'i, Ra'i ayım değil. Hemze var. Ra'i kelimesinden geliyor. Rey yani. R A Arapçada görmek demek. Ee, da bir görüştür. Ruhun görmesidir veya nefsin görmesidir. Ee, dolayısıyla modern çağa gelene kadar yani bu rasyonalizmin hakim olduğu çağa gelene kadar rüyalar bir bilgi yolu olarak kullanılmıştır. İslam hukukunda rüyalar bağlayıcı değildir. Kişinin kendisini bile bağlamaz yani bir kişi rüyasında gördüğüyle amel etmese günahkar olmaz başkasının rüyası hele bizi hiç bağlamaz ama Rüyalara her zaman yani dediğim gibi yani bu şey pozitivizm çağına gelene kadar. ve bütün toplumlarda yani ilkel toplumlarda işte Şrif toplumlarında dünyanın batısında doğusunda bütün toplumlarda rüyaya bir, bir bilgi yolu olarak bakılmıştır. Rüyaları doğru okumak, doğru yorumlamak başlı başına bir ilim dalıdır. Bugün de öyledir. Ve işte Hayrettin Kara Hoca'nın da ben bu konudaki YouTube'da bulduğum seminerlerini hep dinlemiştim. Sizin rüyanızı tabir edecek olan kişinin sizi mutlaka tanıması gerekir. Yani sizin sizin gördüğünüz o şekillerin, çünkü rüyalar semboliktir. O sembollerin her birinin sizin hayatınızda size özel karşılığı vardır. O karşılığı ne olabileceğini bilmesi için sizin yaşantınızı bilmesi gerekir. Yani sizin şu anda içinde bulunduğunuz sıkıntılar ne, sizin problemleriniz ne, hayalleriniz ne bunu bilmesi gerekir ki size gösterilen o şey ne demek istiyor. Çünkü her rüya sahibi için özel bir bilgidir. Biz bu bilim, bilgiyi tamamen kaybettik, kaçırdık. Ee, hatta burada e, kardeşim de benim e, Meral Hoca, e, Yusuf Suresini farklı yerlerde anlatmıştı. Onun notlarından da istifade etmişimdir. O mesela bir şey diyor, e, bence çok doğru. Diyor ki e, rüya yorumu or kaybolduktan sonra toplumumuzdan falcılığa olan rağbet arttı. Çünkü insan e, gayba dair bir şeyler öğrenmek istiyor. Yani ne olacak? Yarın ne olacak? Benim bu mesele ne olacak? Bunu öğrenmek istiyor. Ee, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her gün sabah namazından sonra, sabah namazını kıldıktan sonra cemaate döner. Hemen evine gitmiyor. Kuşluğa kadar mescitte kalırmış. Cemaate döner ve içinizde rüya gören var mı der. Onlar da rüyalarını anlatır ve Efendimiz yorumlardı. Ee, İslam'da bazı bakın ezan gibi... Son derece şeairin en önemli unsurlarından birisi olan İslam'ın sembollerinin en başta gelenlerinden birisi olan uygulama rüya yoluyla bulunmuştur. Yani ezanla ilgili bir ayet inmedi. Bir içtihatla bulunamadı. İçtihat yaptı Peygamberimiz daha doğrusu istişare yaptı. Ama o yolla bulunamadı. Rüya yoluyla bulundu ezan. Dolayısıyla... Böyle ben, esaslı bir yeri var. Hazreti Ebubekir'e öğretiyor mesela rüya yorumunu ve o da çok iyi rüya yorumluyor. Bazı rüyaları peygamberimiz orada olmasına rağmen Hazreti Ebubekir'e diyor ki sen yorumla bakalım diyor. Bir defasında Hazreti Ebubekir Bekir e, yorumluyor radıyallahu anh ve diyor ki ya Resulullah doğru mu yorumladım diyor? Hayır diyor. E o zaman doğrusu nedir diyor? Bir kere yorumladın bitti diyor. Bu yüzden de rüyamızı yorumlatacağımız kişi çok önemli. Babası ne diyor? Yavrum sakın kardeşlerine anlatma diyor. Burası çok önemli arkadaşlar. Hele bu şey dünyasında gösteri dünyasında. Bugün biz göstermediğimiz bir nimeti üzülüyoruz. Keşke fotoğrafını çekseydim diyor. Yani bir yere gitmişiz güzel bir yer. Kaç defa yani ben şahit oldum. Güzel bir yer işte sofra kurulmuş diyelim. Tüh diyor keşke yemeklere başlamadan fotoğraf çekseydik. Niye? Çünkü hani bittikten sonra çekmenin ne anlamı var? O sofra böyle kuruluyken çekecek. Ne yapacaksın onu öyle çekip? Efendim gösterecek. Bu gösteri çağında hani buna da saatlerce konuşulur ama hızlı geçeyim bunu. Çünkü bu artık çok konuşulan bir konu günümüzde. E, bu gösteri çağında ni her nimetin sergilenmesi hatta gösteri çağında geçtik imaj çağı. Yani gerçekte sende öyle bir nimet yok. Varmış gibi göstereceksin. İşte çok mutluymuş gibi, çok iyi bir anneymiş gibi, çocuğu çok harikaymış gibi, işte kocası onu çok seviyormuş gibi. Yani e, tam tersi hani şeyin e, göstermenin de ötesinde e, bir hayal, bir hayal, bir kurgu hayatıyla ilgili ve onu sergilemek. Şimdi burada Hazreti Yakup ne diyor Yusuf Aleyhisselama? Sakın kardeşlerine anlatma diyor sonra sana bir tuzak kurarlar çünkü şeytan insanın açıkça düşmanıdır şimdi bu ifade Kerim, şey, Yusuf suresinde birkaç kere geçiyor şeytana yani kötülüklerin şeytana izafesi bunu biz günlük hayatta da yaparız işte şeytana uydu şeytan yoldan çıkardı falan deriz e, ve bunun e, sonucu olarak bu kullanımın sonucu olarak bazıları şeytanda bir güç vehmediyorlar aslında şeytan hocam bir de bütün dinleyicilere tavsiyem böyle bir sureyi çalışırken veya bir konuyu çalışırken içinde geçen temel kavramları çok rica ediyorum sizin adınıza yani. Lütfen İslam ansiklopedisinden okuyun. Mesela şimdi rüya maddesini okuyun, şeytan maddesini okuyun, kıssa maddesini okuyun. Bak kaç tane terim geçti. Bunu ansiklopedi okumak zihnin dolaplarını çekmecelerini düzeltmek gibidir. Yani evinizin bütün çekmecelerinde ne olduğunu, her şeyin yerli yerinde olduğunu bilirseniz, mesela ben şey diyorum, benim odamın düzenli olduğunu nereden bilirim? Gözüm kapalı giyinebiliyorsam, yani gömlekler nerede, çoraplar nerede, işte her şeyin yerini bilmen gerekir. Zihnimizde de kavramlar yerli yerinde olduğu zaman o zihinden sağlıklı düşünceler üretilebilir. Bunun da yolu ansiklopedi okumaktır. Ee, çok büyük bir şans bizim için İslam ansiklopedisinin online elimizin altında erişilebiliyor olması her yerden. Ee, efendim, Şeytan aslında arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de de biliyoruz. E, onun sizin üzerinizde bir otoritesi yoktur diyor Allah. Yani biz ona bir sulta, sulta kelimesi geçiyor. Biz ona bir sulta, bir otorite vermedik. E o zaman nasıl şimdi burada şeytan yaptırdı. Mesela işte surenin sonuna doğru gelemeyeceğiz belli de. Surenin sonuna doğru ne diyor Hz. Yusuf kardeşleriyle buluştuğunda? Şeytan kardeşlerimle aramı yani şükürse dedi ne? Cenabı Hakk'a şükrediyor. Ya Rabb'i işte sen bana çok nimetler verdin. Şeytan kardeşlerimle aramı açtıktan sonra beni bizi tekrar bir araya getirdin diyor. Nimetleri sayarken yani kardeşlere kötülük izafe etmiyor, şeytana izafe ediyor. Bunlar hepsi bilinçlidir arkadaşlar. Bilinçli ifadelerdir. Aslında Yakup da, Yusuf da şeytanın insan üzerinde bir otoritesi olmadığını sadece şeytan sizi davet eder, siz de ona uyarsınız. Böyle olduğunu Kur'an-ı Kerim'de en az 10-15 yerde bu geçiyor. Bu ifade geçiyor. Böyle olduğunu onlar da gayet iyi biliyorlar. Fakat sen kötüsün. Mesela şöyle dese Yakup. Kardeşlerin çok kıskanç, sana bir kötülük yaparlar. O yüzden sakın bu rüyanı anlatma. Kardeşlerin arası bozulmasa bile yani bu yaşanmış olanlar yaşanmamış olsa bile Hz. Yusuf kardeşlerine karşı doldurulmuş oluyor bakın orada. Burada ise kardeşler kötü değil ama şeytan insanın düşmanı insanı yoldan çıkarabilir. Ve hani hepimiz kanabiliriz, herkes kanabilir şeytana. Dolayısıyla hani bu şeytana bir güç izafe etme olmadığını buranın çünkü bilmemiz lazım iyilikleri arkadaşlar sergilememek yalnız bu konuda da biraz abartı yapıyoruz iki uç var yani bir her şeyi anlatanlar var bir de ee, mesela orada bir durum var, müdahale edilmesi gerekiyor ya da bir bilgin var, onu söylemen gerekiyor, onu bile söylemiyor. Yani hiçbir şeyi sergilememek için. Hani ben bunu yaparım, bu, işte biz bu işle meşgulüz zaten. Benim işte eşim şu işi yapıyor veya kardeşim bu işi yapıyor. Onu bize bırakın, biz onu hallederiz. Bunu bile demiyor. Hani e, kendi nimetini söylememek için kendisine e, verilmiş olan nimeti. Bu iki uç arasında. Mutedil bir yerde durmanın ben şu olduğunu düşünüyorum. Şöyle, yani itidal çizgisinin şu olduğunu düşünüyorum hocam. Ee, eğer bir işe yarayacaksa orada bizim e, bilgimizi sergilememiz. Mesela sizin bir kazaya şahit olduğunuzda, uçakta birisi bayıldığında bir dakika ben doktorum demeniz gerekiyor değil mi? Orada herkes kafadan, kafasından bir şeyler yapıyorsa Ayşegül Hocam'ın gelip bir dakika ben doktorum bakabilir miyim demesi gerekiyor. Burada onu ben sergilemeyeyim ya doktor olduğumu söylemeyeyim diyemez yani. E veya ben bir fetvayı bir konuyu dinle ilgili bir hususu biliyorsam ve yanımda yanlış konuşuluyorsa arkadaşlar bir dakika ben ilahiyatçıyım vaizim biz bu konuları çalıştık ya da işte ben fetvada görev yaptım onun cevabı şudur diyebilmem gerekiyor demem gerekiyor bu sergilemek değil sergilemek arkadaşlar hiçbir fonksiyonu yokken söylemek yani orada bir işe yaramayacak onu söylemem ama bu fonksiyon kelimesine biraz dikkat etmenizi tavsiye ederim. Mesela bence israfın, benim şahsım adına yani, israfta kriter de budur. Bu alacağım şeyin fonksiyonu ne? Bunu sorduğunuz zaman israf olup olmadığı şak diye ortaya çıkıyor hocam. Fonksiyonu ne yani? Bunu niye alıyorum? Kendinize sorun, cevabı verirsiniz kendi kendinize. Kendinizi kandırmıyorsanız, tabii cehli mürekkep denen bir şey var, o çok feci. Yani hem bilmiyor hem bilmediğini bilmiyor. Burada da kendini de çok güzel manipüle ediyorsa, kendi ama senin buna ihtiyacın var işte, bak şöyle lazım böyle lazım diye kendini de kandırıyorsa o feci zaten orada yapılacak çok az şey var. Ve efendim biz şu, buradan şunu anlıyoruz ki bu olaydan insanın kendisine verilen nimetleri e, güzellikleri çok sergilememesi lazım. İşte bazen de bunu an, e, sergilerken yani farkına varmadan sergilediğimizde e, çok sıradan bir şeyi anlattığımızı zannederek yapıyoruz. Bunu bile yapmayın arkadaşlar. Benim, benim tavsiyem. E, bunu bile yapmayın. Hakikaten karşınızdaki insanın yüreğinin yarasının ne olduğunu bilmiyoruz. Ve onun tam o yarasına böyle e, dokunmuş olabiliriz. Bu bakımdan bir fonksiyonu yoksa verilmiş olan nimet, huzurumuzu, çocuğumuzun zekasını, işte ne bileyim başarısını gereksizse orada gerekliyse bir model oluşturacaksa birisi soru sormuşsa gerçekten lüzumluysa söyleyelim ama onun dışında benim de çok yaptığım bir hatadır bu. Onun dışında anlatmamamız gerektiğini düşünüyoruz, düşünüyorum. Özellikle surenin bu kısmında. Hanım eee bu kısımdan çıkarılacak bir ders ediyor. De Müslümanların fitneci ve münafık karakterli, din konusunda gevşek olan insanların yanında dikkatli olmaları, Müslümanlarla ilgili olabilecek güzel gelişmeleri böyle kişilere anlatmamaları. Ee, mesela tasavvufta da, psikolojide de var arkadaşlar. Ben kişisel gelişimle ilgili okuduğum kitaplarda rastladım, tasavvufta da var. Planlarınızı bile anlatmayın diyor, diyorlar. Yani bir şey planlıyorsunuz, mesela bu yaz şunu öğreneceğim, şu konuyu çalışacağım diyorsunuz, bunu bile anlatmayın diyor, gerekli gereksiz her yerde. Ancak hani bir fikir sormak için falan anlatabilirsiniz birine ama böyle ulu orta anlatmayın, işte vazgeçersiniz, anlatırsanız büyük ölçüde, büyük ihtimalle vazgeçeceksiniz Müslümanların mesela işte savaş stratejilerini gizlemeleri ekonomik stratejilerini gizlemeleri devlet sırrı olabilecek bilgileri gizlemeleri yani böyle a biz bunu bulduk biz şu konu üzerinde çalışıyoruz ben işte bu senede bu yazda bunu yapacağım falan böyle çok fazla anlatmamak gerekiyor bizi örnek almasınlar bizi takip etmesinler diye değil arkadaşlar bu şu zannedilmesin bazıları yemek tarifi vermez. İşte e, çocuğunu gönderdiği kursu söylemez, sorarsınız söylemez. Okuduğu kitaptan bahsetmez. Bir tek ben bileyim diye. Mesela az önce Ayşegül hocam işte benden yaptığı bir alıntıyı söyledi. Ben size söyleyeyim o benim sözüm değil. Erik Fromm'un sözü aslında. Yani ifade edilmemiş duygular yaşanmamış sayılır diyor Elif From sevme sanatında. Ama o beni hatırlıyor, Elif From'u hatırlamıyor. Ben bunun üstüne çok güzel yatabilirim mesela. Ama bir dakika hocam, o ben değilim, o Elif From demem lazım. Efendim, bilgi, yani bilgiyi paylaşmak, hani insanların işine yarayacak, onlara rehberlik edecek paylaşmakta tabii ki sakınca yok. Veyahut da bir yerde sizin bir tecrübeniz soruluyor. Onu paylaşmakta tabii ki sakınca yok. İnşallah aradaki fark anlaşılmıştır. Özellikle art niyetli insanlara, özellikle de efendim samimiyetinden kuşku insanlara. Ve Hazreti Yakup Yusuf'un rüyasını yorumluyor arkadaşlar. Diyor ki Rabbin seni seçecek. Yece tebike rabbuke müchteba buradan geliyor. Seçkin, seçilmiş demek. Rabbin seni seçecek ve sana e, tevhili ehadisi öğretecek. Rüya tabiri diye e, yazıyorlar meallere. Mesela bakayım bir diyanet meali var. Diyor. Rüyada görülen demiş parantez içinde olayların yorumunu öğretecek. Yani daha böyle kuşatıcı bir meal olmuş. Çünkü aşağıda uzun uzun anlatıyorum. Tevhili ehadis sadece rüya tabiri değil hocam ile hadis olayların yorumu demek. Bunun içinde rüya tabiri de var. Çünkü rüya da bir olay. Yani e, nasıl diyelim? Rüya yoluyla bir olaya şahit oluyoruz biz. Onun yorumu da var ama günlük hayattaki olayların yorumu da var. Yani çok iyi bir analiz yeteneğinin verilmiş olması. Eee Hazreti Yakub'a. Eee ileriyi görüyor olması yani bu yola girdin bu yol nereye çıkar bunu görebiliyor olması böyle bir yetenek Allah Teala tarafından ona verilecek ama e, yanlış da söylemeyelim sadece yetenek olduğunu düşünmüyorum bunun bunun öğrenilen bir şey olduğunu düşünüyorum o yüzden de ve yuallimuk ediyor sana öğretecek talim edecek yani e, tef'il kalıbı Arapçada bir şeyi bir süreç içinde elde etmeyi gösterir. Yani yavaş yavaş, peyderpey der elde etmeyi gösterir. Dolayısıyla bu Hazreti Yusuf'un e, elbette bir kapasitesi var. Yani geniş ve derin düşünme kapasitesi var. Ama Allah Teala'nın ona bir e, yani bu rüyayı Yusuf, Öl, Yakup öyle yorumluyor. Sana öyle bir yol açacak ki Allah Teala e, ne diyelim analiz, analiz analist olacaksın. Yani olayları yorumlayan, e, olayların sonuçlarını gören e, bir e, noktaya ulaşacaksın. Ve e, ataların İbrahim ve İshak'a tamamladığı gibi nimetini hem sana hem de Yakup soyuna tamamlayacaktır. Muhakkak ki Rabbin alimdir, hakimdir. Bakın işte alim ve hakim isimleriyle bitti. E, niye? Çünkü ayetin içerisinde geçen nitelikleri elde edebilmemiz ilim ve hikmeti elde etmenize bağlı. Burada tevîli hadisi e, anlatmışız, alim ve hakim itimler ile bitişine de işaret etmişiz. Şimdi bu bölüm e, şu ayet kelimeyle bitiyor. An olsun ki Yusuf ve kardeşlerinin kısasında soranlara ibret alacak ayetler vardır. Ayetun lisa ilin. Sâil soran demek, isteyen demek. Mesela dilenciye de sahil deniyor Arapça'da bir şeyler istediği için. E, isteyen kişi için ibret. Burası da çok önemli hocam. Yani sizin ibret almanız için gözünüzün önünde her şey olup bitse siz ibret almak istemiyorsanız almazsınız. Dünyanın en ibretli e, olaylarını yaşasanız siz almak istemiyorsanız ibret almazsınız e, i̇lim böyle, hikmet böyle, müret böyle, sizin istemenize bağlı. Bu e, ilk hareketin kuldan gelmesi meselesi, yani talebin, mesela talebeye de, ta, işte öğrenciye de talebe denmesi, istemek yine, talep etmekle ilgili. Ve ilk hareketin kuldan gelmesi, anladığım kadarıyla dinimizde e, Allah vergisi olan, yani Allah'ta, Rabbimizden bizim istediğimiz her şey için çok önemli bir temel ilke. Ee, ve kendimi bunu çok genç yaşlarda şuradan e, çıkarmıştım bir hadisi kutsi var biliyorsunuz diyor ki işte e, kulun bana bir adım atarsa ben ona on adım atarım kulun bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak gelirim vay be dedim ilk hareket hep kuldan isteniyor yani dikkat edin o bana bir adım atacak yani ben o zaman on adım gelirim o bana yürüyecek bana yönelecek yani. bana Ben ona koşarak giderim. Tamam sen o ilk hareketi yaptığında karşılık çok büyük olacak. Ama ilk hareketi yapmıyorsan bir şey olmayacak. Çünkü bu da Allah'ın adaletine aykırı. Yani hiçbir talebin yokken e, ta, ancak taleple verilecek şeyleri sana vermesi Allah Teala'nın adaletine aykırı. Ve Yusuf suresinin son ayeti de. Akıl sahipleri için ibretler vardır diye bitiyor. Ve bu iki ayet arasındaki bağlantıya dikkat edelim. Sormak ve istemek ve akletmek. Yani şeyin sizin bir kıssadan ibret almanız için bir defa ibret almayı istemeniz gerekiyor. Ve aklınızı da o ibreti bulacak şekilde çalıştırmanız gerekiyor. Sorular olacak mı hocam soru cevap kısmı? Ayşegül Hocam olacak mı? E, hocam olmayacak. E, olmayacak. Ben devam edelim. Evet o şekilde değil. Size tamam. zannet, aynen. çok güzel gidiyor çünkü. Çok... Evet çok iyi biraz daha Sağlam. ilerleyelim. Sağlam. Buçukta bitiririz inşallah. Tamam, tamam hocam. Sizin... Olduğu kadar yani gittiğimiz yere kadar. Tamam. Efendim şimdi arkadaşlar yeni bir bölüm. Kardeşlerin Yusuf'a kurdukları tuzak. Burada da işte o e, kıskanç, haset eden, kardeşindeki o üstün meziyetten rahatsız olan, onu elde etmek isteyen ama bunu meşru yolla yani çalışarak gayret ederek yapmak istemeyen insan tipinin düşünce yapısını bize öğretiyor allah Teala. Bu çok önemli, şu açıdan çok önemli. Şimdi herkes kendisinin iyi olduğunu söyler de iyilerden yani işte ben çok iyi niyetliyim, çok e, ahlaklıyım falan hani böyle düşünür ve bu Fena değildir böyle düşünmek. Çünkü insan kendisini nasıl düşünürse ona göre davranır. E, bu insanın doğasında olan bir şey yani. Kendisi hakkında hep böyle daha iyimserdir yani insan. Dolayısıyla e, hepimiz burada bütün dinleyiciler iyilerden olduğumuza göre, burada parantez içinde ünlem var, efendim bu kötüleri nasıl tanıyacağız? Yani kötü kötülük düşünen bir insanı nasıl tanıyacağız? Bu açıdan bize Kur'an-ı Kerim'de mesela münafıkların düşünce yapılarının anlatılması, kafirlerin, müşriklerin düşünce yapılarının anlatılması, ahlaki karakterlerindeki ortak noktaların dile getirilmesi son derece önemlidir. Yani sen o duruma düşmeden o insan tipini tanıman sağlanmış oluyor. Bir. İkincisi de hocam. Buna var mı insanlar veya buna var mısınız hani zor bir iş Şu bu özellikler bende var mı acaba diye de kendimizi test etmemiz gerekiyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de mümin karakteri de anlatılıyor. Muttaki karakteri de anlatılıyor. Muhsin karakteri de anlatılıyor. Münafık da anlatılıyor. Müşrik de anlatılıyor. Zalim de anlatılıyor. Fasit mesela bozguncu insan tipi de anlatılıyor. Şimdi i̇şte burada da kıskanç insan tipi anlatılıyor. Şimdi o tip anlatılırken yani bu insan tipleri, Kur'an-ı Kerim'de anlatılan insan tipleri nerede geçiyorsa biz meal okurken, meal diyorum aslında çoğunluğumuzun anlamadığını düşünerek biz meal ya da tefsir okurken hemen şu soruyu sormamız gerekiyor. Mesela muttakiler diyor, nedir? Ee, öfkelerini yutarlar, insanları affederler. Diyor. Ali İmran suresinde. Bu bende var mı ya? Ben öfkelendiğim zaman hakim olabiliyor muyum kendime? Ve beni öfkelendiren kişiyi affedebiliyor muyum? Eğer bu bende yoksa o zaman muttakilikten bir şey eksik demektir. Yani muttakilik bundan ibaret değil ama sayılan özelliklerden bir tanesi eksik demektir. Şimdi geldik haset edene. Bu bende var mı? Yani kardeşime verilen üstün bir niteliği gördüğüm zaman rahatsız oluyor mu Ondan mesela varsa şimdi kendine karşı dürüst olması gerekiyor insanın. Hemen o özellikten kurtulmamız gerekiyor. Ki tekamül de bu demek zaten. Ne diyorlar ee, Yusuf ve kardeşlere? Şuradan mealini okuyayım hızla. Kardeşleri dediler ki biz güçlü bir olduğumuz halde mantık yürütmelerine de dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi babamız bizi sevmiyor, Yusuf'u seviyor. Halbuki biz güçlü bir topluluğuz. Yani kim sevilir? Sevilme kriterleri yanlış bir defa. Anlatabiliyor muyum? Yani güçlü olan sevilir diye bir kural mı var? Ya da insanın kalbi böyle mi çalışıyor? Biz yani güçlüleri mi seviyoruz? Bir defa temel, nasıl diyelim mantık silsilenizde, İlk aşama yanlışsa, ondan sonra zaten o mantıktan bir doğru bir şey çıkmaz. İlk teori ilk kuralınız, onu afaluzuma mı diyorlar? Yok, ne diyorlar hocam? Mantıkta, o ilk teorem yani. Orası yanlış. Tergel örneğini vermiştiniz o aklıma geldi şimdi. Çıkışta <gülüyor> bir beş derecelik bir açı evet. çıkıyorsa vardır e, yer. Vardığı yer yanlış olacak. Yani yanlış üçgenin olacak. kolları, şöyle üçgenin çıkış açısı, şurası. Burada 5 derece bir sapma olduğunda bu kol bu koldan çok uzak mesafelerle uzaklaşmış olacaktır. Yani çıkış noktamız yanlışsa vardığımız yerin doğru olması imkansız. Yani ben buradan ancak bütün dünyayı dolaşırsam işte Yusuf'un kardeşleri de bütün dünyayı dolaştılar. Yani ben buradan Ankara'ya gitmek istiyorsam Tekirdağ doğru İstanbul'dayım ben şu anda. Tekirdağ doğru yola çıkarsam Ankara'ya gitmem için bütün dünyayı dolaşmam gerekir. İşte Yusuf'un kardeşleri bütün dünyayı dolaşmak zorunda kaldılar. Yanlış bir çıkış yolundan çıktıklarıydı. Kortuluk olduğumuz halde Yusuf ve kardeşi Bünyamin babamıza bizden daha sevgilidir. Doğrusu babamız açık yanılgı içindedir. Ayetin sonuna bakalım. Yanılgı böyle biraz kibar bir kelime olmuş. Lefi balali mubin diyorlar babaları için. Babamız sapıkmış diyorlar. Balalet sapkınlık demektir. Yani mealde onu kibar ifade etmiş Hazreti Yakup için. Yani bir defa bu insanlar mümin biliyorsunuz değil mi? Bunlar kafir değil bu kardeşler. O kardeşler de yakama yapışmasın öbür tarafta yani. E, çok da haksızlık etmeyelim. İman ediyorlar. Hazreti Yakup'un peygamberliğini kabul ediyorlar. Yani müminler. Ama e, nasıl diyelim? Şimdi burada bir terbiyesizlik yapıyorlar yani. Peygamber'e diyor, diyor ki, yani babanı bırak bir tarafa, bir peygamberden bahsediyorsun sen. Kafayı yemiş, sapıtmış, işte ne bileyim şaşkınlık içinde şaşırmış diyorlar babaları için. Yoldan çıkmış diyorlar. Dalalet bu demek. Hidayetin zıttı yani. E, niçin böyle? Çünkü... Yusuf'u ve Bünyamin'i bizden daha çok seviyor. Peki sevebilir ama olur mu? Biz güçlü bir topluluğuz. Yani bakın ne kadar yanlış bir mantık silsilesi. Bir defa bunu görmemiz lazım. Sonra tamam diyelim ki yanlış bir silsileyle buna karar verdiler. Hakikaten de haklı olsunlar Faraz'a. Gerçekten de insan güçlü olanı sevmesi lazım. Efendim babaları ama yapmıyor, tersini yapıyor. O halde baba kafayı yemiş olmalı. Yan, yanılıyor olmalı. Böyle düşünüyorsunuz ve bunda da diyelim ki, diyelim ki, lütfen kayıtlara böyle geçsin, diyelim ki haklısınız. Sonuç şu mu olmalı? Vardıkları sonuca bakın arkadaşlar. Yusuf'u öldürün veya onu bir yere atın ki babanız sadece size yönelsin. Bu doyumsuz sevgi ve ilgi açlığı arkadaşlar. Üstelik de o sevgi ve ilgiyi hak etmek istediğiniz kişinin kriterlerini hiç dikkate almaksızın. Yani benim beni herkesin sevmesini istiyorum ama onların sevgiye dair kriterleri yanlış. Ben doğruyum. Beni ben hiç değişmeyeceğim. Onlar için onların hoşuna gidecek bir şeyi yapmayacağım ama gene de herkes beni sevsin. Şimdi bu Düşünce biçimi e, Yusuf ve kardeşleriyle tarihe mi gömüldü? Bu hala devam ediyor arkadaşlar. Evliliklerdeki en ciddi kriz sebeplerinden birisi bu. E, dindarlık yaşantımızdaki e, kafamıza göre bir din üretme, kafamıza göre hayır hasenat üretme. İşte ben e, diyor ki mesela evet namaz kılmıyorum ama e, çok güler yüzlüyüm diyor. Ya tamam, insana zaten namaz kılıyorsan güler yüzlü olmayabilirsin demiyor ki. Yani namaz senin Allah'a karşı borcun güler yüzle sadakadır ve e, bunu da yapmalısın. Efendim nasıl böyle bir ilişki kuruyorsun? Ben onu bir toplulukta söyledim. Dedim ki yani şöyle bir düşünün. Mesela ben Ayşegül Hocam'dan bir işim var. Onun bir imza atması gerekiyor. Benim o işimin olması için. Tamam mı? O onaylamadan o işi olmuyor. Gidiyorum Ayşegül Hoca'ya fakat duymuşum ki Ayşegül Hoca faraza e, mor giyenlere gıcık oluyor ve morlu kim mor kıyafetle gelirse imzalamıyor. Diyorum ki olur mu öyle saçma şey ya? Bu ne? Böyle şey olur mu diyorum. adına mor giyip gider miyim yani? Eğer o imzaya muhtaçsam. İstediği kadar saçma olsun. Aklı başında biri. Çünkü günah yok işin ucunda. Sadece mor giymeyeceksin. Mor giymez. Laçbert giyer. <gülüyor> Neyse yani gider. Yani bir insanla ilişkimizde bile biz o insanın bizden ne beklediğini dikkate almadan aramızdaki ilişkiyi düzeltemiyoruz. Nasıl oluyor da Allah'la olan ilişkimizde onun bizden ne beklediğini hiç dikkate almadan kafamıza göre karar veriyoruz. Üstelik de ontolojik olarak aynı düzlemde değiliz. Yani Allah'ın ne istediğini, ne düşündüğünü tahmin edemeyiz biz. Tahmin edemeyiz. Onun için burada... Arkadaşlar bu sevgiyi istiyorlar. Ha tabii bir taraftan da acıyorum ben bu Yusuf'un kardeşlerine biliyor musunuz? Yani aslında babalarını çok seviyorlar. Bir bakın. Ha şunu demiyor ya ne yapalım severse sevsin yani Allah Allah biz de işte böyleyiz deyip kendi hayatlarını kurmuyorlar yani. Hep o babanın onayı yani insan yaşı kaç olursa olsun arkadaşlar annenin babanın onayına ve takdirine ihtiyacı vardır. Yaşı kaç olursa olsun. Mesela titiz annesi olanlar bilir, evinize geldi mi anneniz? Hani böyle her yeri böyle bir gözden geçirir oturduğu yerden. Ondan sonra böyle sizi bir takdir edecek bir şey söylediğinde tamam ya of dersiniz. Yani bir sınav geçmiş gibi rahatlarsınız. Halbuki siz 40 yaşındasınız belki ve 20 yıldır bu evi veya 15 yıldır bu evi siz yönetiyorsunuz. Her şey böyle. Onun için orada o sevgiye hani Hazreti Yakup onlara sevgi göstermiyor muydu? Bence gösteriyordu. Bunu şuradan anlıyorum. Hazreti Yakup'un imtihanını düşünün arkadaşlar. En sevdiği çocuğu kaybediyor ve onu öldürenlerle hani görüntüyü, hikayedeki görüntüyü kabul edecek olursak onu öldürenlerle yaşıyor ömrü boyunca. Yani benim en sevdiğim bir çocuğum var. En harika, en ümit var olduğum, peygamber olacak bir çocuğum var. Diğer çocuklarım onu öldürüyor veya işte yok ediyor, ortadan kaldırıyor. Ben o diğer çocuklarla yaşamak durumundayım. Hazreti Yakup'un daha sonra onlarla olan ilişkilerine falan baktığımız zaman kesinlikle seviyor. Fakat o arada bir fark var. Burada mesela hocam şeyi sormak lazım. Dinleyicilere. Çocuklarımızı eşit mi severiz? Herkes hiç ayırmadığını falan söylüyor. Ama kime? Çocuklarına. Ben bunu camide çok sorarım hanımlara. Çünkü orada çocuklar pek yok. Baş başayız. Allah aşkına doğru söyleyin diyorum. Çocuklarınızı eşit mi seviyoruz? Ben hiç kimsenin hiç kimseyi eşit sevebileceğini, yani sevgili bir eşitlik olacağını düşünmüyorum. Çünkü... Rahman ve Rahim isimleri arasındaki fark, nüans, Esma-i Hüsna'nın açıklamalarına bakarsanız orada görürsünüz, efendim o nüans bile Allah Teala'nın bize olan sevgisi, Rahman ismi herkese eşit tecelli, yaratılışta verdiği bütün o nimetlerle. Ama Rahim nedir? Rahim, Rahman isminin size verdiği, peşin peşin verdiği o ikramları doğru yolda kullananlara Allah Teala'nın ikinci bir sevgiyle tecelli etmiştir. İkinci bir lütufla tecelli etmiştir. Onun için Cenab-ı Hak da rahman Dünya ve Rahimul ahirah denir ee, bazı e, yorumlarda. Şimdi e, efendim toparlayalım buraya kadar olanı. Şu 10. ayet, hiç olmasa ilk 10 ayeti yaptık deriz. Onlardan birisi, içlerinden birisi 10. Ga minhu." içlerinden birisi söz aldı ve dedi ki, Yusuf'u öldürmeyin, onu bir kuyunun dibine bırakın ki geçen kervanlardan biri bulup onu alsın. Eğer yapacaksınız öyle yapın. Ben buna da şey diyorum bu karaktere de, bu daha sonra ileride Yusuf, hani Bünyamin'i hırsızlıkla suçladığında da gene devreye girecek bu kişi. Diğerleri kadar kötü değil, ama kötülerden ayrılacak kadar kuvvetli değil. Zayıf bir iyi. Yani iyi ama vicdanlı ama kötülere katılmış ve onlardan ayrılacak kadar bir şeyi yok. Bir cesur bir duruşu yok. Ee, arkadaşlar özellikle e, Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği büyük afetler, cezalar biliyorsunuz. iyiyi kötüyü ayırmaz. Dolayısıyla kimlerle beraber olduğumuz son derece önemlidir. Çünkü dirilirken o niyete göre kimlerle kimlerle beraber yaşamayı istemişsek kimlere ait olmuşsak hayatımız boyunca ona göre o niyete göre diriliriz. Bu sadece sizin iyi olmanız yetmez ya işte ben farkındaydım bütün yapılanların çok da rahatsızdım falan ama işte olmadı yani karşı çıkamadım falan olmaz aynı sonuca katlanırsın bunun hocam en son benim bildiğim tarihteki örneği nazilere çalışan ama hani aslında ben yahudileri öldürmek falan istemiyordum diyen fakat bunu yaptıklarını bile bile onlardan ayrılacak gücü de kendinde bulamayan ee, ve sonuçta yargılanarak mahkum olan insanlar var mesela. Onlar da bunun bir örneğidir. Bu zayıf e, iyiler, e, ben bunlara pasif iyi, işte zayıf iyi falan diyebilirsiniz. E, kötülüğün e, yayılmasına yardımcı oluyorlar istemeden. E, toparlıyorum artık hocam bu bölümü. E, Yusuf'un kardeşlerinin kendilerini, kendileri ve Yusuf konusundaki kıyaslamaları ve yanılgıları ve gücü bir değer olarak görmeleri yani o güç de ne güç dedikleri de ne yaşları büyükmüş bunların çünkü Yusuf'la Binyamin en küçükleriymiş babaları da koyunculuk yapıyor çobanlık yapıyorlar dolayısıyla babalarına çok yardım ediyorlarmış yaşları büyük ve güçlü kuvvetli oldukları için hem kalabalığı diyor, hem bütün işi gücü biz yapıyoruz çünkü güçlü kuvvetliyiz ama küçük şu iki tane bizden daha çok seviliyor diyorlar Dolayısıyla o fiziksel gücün, sosyal gücün, işe yaramanın her neyse efendim e, her zaman sizi bir numara yapmayacağını da bilmek lazım. Mesela sosyal faaliyetlerde hocam, vakıf faaliyetlerinde. Şimdi bir vakfın çatısı altında şu anda konuştuğumuza göre ona temas edelim. Vakıf faaliyetlerinde e, ben de biraz çalıştım STK'larda çok iyi bilirim. Arkada bütün işi yürüten... Bir ve çok emek sarf eden, çok zaman ayıran birileri vardır. Ama bir de seçilmişler vardır. Onlar da hep sahnededir. Yani herkes o sahnededir. Tebrik eder. Halbuki asıl işi işte arkada başka biri yapıyor yani. Ama işte e, kader dediğimiz şey de budur. Niye? Niye? Çünkü işte birinin ağzı laf yapıyordur ya da birinin sunumu daha iyidir. Birinin işte baştan beri işin içindedir ve ilişkileri kuvvetlidir. İşte onun başkan olması, onun sunum yapması istenmektedir falan. Bu da surede daha sonra gelecek. Lütfen çalışın siz sureyi. Başka vesilelerle belki tekrar kaldığımız yerden devam ederiz diye başıma bir iş açayım. Efendim şey, bu da arkadaşlar sizin ve bizim ihlasımızın denendiği yerdir. Çok sevdiğim bir sözle bitireyim. Haris el-Muhasibi diyor ki, senin diyor bir işi Allah rızası için yaptığının alameti takdir edilmediğinde rahatsız olmamandır. Diyor. Hocam bunu da benim sözüm diye kaydetmeyin. Haris el-Muhasibi söylüyor ben ee, sizin sözünüz diye kaydetmiştim hocam İşte <gülüyor> onu da düzeltelim çok ben doğru. aslında hiç kendi sözüm yok biliyor musunuz hep böyle işte şey, <gülüyor> nakliyat e, işte belki bunları bir araya getirebilmek ve bir konu etrafında anlatabilmektir yapabildiğiniz bir şey varsa çok teşekkür ediyorum hocam bu fırsatı verdiğiniz için gördüğünüz evet. gibi e, on ayet yani yüz ayetten on ayet onda biri demek ki gene bir on saatmiş Yusuf Suresi'nin hocam tam, tam benim e, yani dilimden aldınız tam onu söyleyecektim çok zevkledim dinledik. Ağzınıza sağlık, ilminize sağlık. Çok istifade ettik. 110 ayet-i kerime, 111 ayet-i kerime değil evet. mi? Evet. Yani bunun sadece 10 ayeti demek ki 11 ders yapmamız gerekiyor. 11 sohbet <gülüyor> yapmamız gerekiyor. Başınıza iş açtınız. Burada başka dinleyenler de var. Bence yani bu seri olarak çok çok faydalı olur hocam. Gençler için değil sadece. Hani sürekli böyle gençleri söylüyoruz ama gençler için değil. Hani sadece Herkes için anne babanın duruşu olsun ondan sonra delikanlılık, yetişkinlik dönemi, kadın erkek ilişkileri açısından e, her türlü duyguya temas ediyor. Sizin güzel yorumunuzla da e, çok da anacağım. güzel dinliyoruz ve istifade ediyoruz. Tekrardan sağ olun. Ee, teşekkür ediyoruz. Rabbim ilminizi artırsın. Allah razı olsun hocam. Ben sizi gördüğüme çok sevindim. Ben ee, yani Takip yani, ediyorum sizi. Yani. Muhabbet duyuyorum. Hep Allah, örnek Allah gösteriyorum Allah yeni nesle. Allah e, daima var etsin. Eksikliğinizi göstermesin. Sayılarınız artsın çok inşallah. Bir mukabele. Hayırlı akşamlar. Dinleyen herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar herkese.